Hazreti Peygamberin Medine'ye gelmesi halinde kendi nefislerimizi, hanımlarımızı, çocuklarımızı koruduğumuz gibi onu da korumak ve kendisine yardımcı olmak, işte bu, Hazreti Peygamberin bizimle yapmış olduğu biattır.